Hamal ile 3 kız. Vaktiyle Bağdat'ta hamallık yaparak hayatını kazanan yakışıklı genç bir adam varmış. Günlerden bir gün sıcak mı sıcak bir yaz havasında küfesi sırtında bayırları inip yokuşları tırmanarak müşteri aramaya başlamış. Bir ara yorulmuş. Sırtındaki boş küfeyi çıkarıp çarşının tam ortasında oturmuş. Müşteri var mı diye dikkatli gözlerle etrafını kolaçan ediyormuş ki birdenbire önüne güzel mi güzel, alımlı mı alımlı, gencecik bir kız çıkmış. Yaşmanın altından çıkardığı siyah çakmak gözleriyle hamaldan kendisini takip etmesini istemiş. Neyse canım bunlar çarşı pazar dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra küfeyi tıka basa doldurarak koyulmuşlar yola. Bir ara yükün ağırlığından gına gelmiş hamala ve tam serzenişte bulunacakmış ki avcuna sayılan çil çil altınları görünce hemen vazgeçmiş kemter düşüncelerinden. Bu kez büyük bir keyifle ardı sıra yürümeye başlamış. Gide gide bir konağa varmışlar. Konak da ne konak ama. O kadar güzel, o denli muhteşem, o derece görkemliymiş ki büyülenmiş gözleri hamalı. Alımlı kadın, süt beyazı elleriyle tokmağa çalmış üç kez, içerden servi boylu, nazlı yüzlü, bir güzel daha çıkmasın mı? İçi geçmiş amalı. Rüya görüyor olmalıyım deyip, ay parçası güzelden ayıramamış gözlerini. Kızlar onu içeri buyur etmişler, uzun ve fakat dar bir koridoru kat ettikten sonra, Geniş bir avluya varmışlar. Avlu deyip de geçmeyelim hemen. Yerde ipekten halılar, kuş düğünden sedirler, Ortada kenarları altın işlemeli, içi berrak suyla dolu mermer havuz, Havuzun içinde de kirpikleri tel tel, Kaşları keman keman, gözleri kömür kömür, Balık tenli bir başka güzel kız. Bu büyüleyici manzara karşısında, Tabi aklı başından gitmiş bizim hamalın, Handî ise, kendini güzeller cennetinde sanmış. Sırtındaki küfenin ağırlığı altında iki büklüm duran hamalı gören havuzdaki güzel, diğer güzellere seslenerek hamala yardım etmelerini buyurmuş. Onlar hamala yardım ede dursunlar, kendisi de balık gibi pırlayıp havuzdan çıkmış. Hamal, aval aval etrafı süzerken, her biri ayrı bir sedire oturmuş. Avucuna birkaç altın daha sayan havuz güzeli, Nazik bir dille ona gitmesini söylemiş. Söylemiş söylemesine de, Bizim hamalın aklı hala bir karış havada, Duymamış bile. Hayran hayran etrafını süzmeye devam ederken, Bu kızlar bir için su, Her yer irem kadar muhteşem, Ziyafet için bütün hazırlıklarda da tas tamam, Üstelik gayet nazik ve kibarlar, Böylesi sanal cennette, Belek'ten birkaç saat çalsam hiç de fena olmaz diye geçirmiş içinde. Onun dalgın olduğunu gören ilk güzel, ne o, altınları az mı buldun yoksa?" deyip sonra kapıyı açan güzele dönerek, "Kapı güzeli, şuna birkaç altın daha ver." diye ünlemiş. Hamalın umurunda mı altın mı altın? Kendisine uzatılan altınları elinin tersiyle itip, "Yok, yok." diye itiraz etmiş. Beni düşündüren şey başka Üçünüz de peri kadar güzelsiniz. Ziyafet için ne lazımsa hazır. Yalnız bir erkeğiniz olmadığını görüyorum. İzin verirseniz... Havuz güzeli derhal araya girmiş. Ee? Diyeceğim o ki, diye devam etmiş. Burada sizinle birkaç saat eğlenmek isterim. Sizi temin ederim ki gözlerim kör, kulaklarım sağar, dilim kilitli, yani üç maymun olup, Sırrınızı ölünceye kadar kalbimde gizlerim. Amalın niyetini açıkça ortaya döktüğünü gören güzeller, birbirlerine bakmışlar. Yol boyunca ona eşlik eden güzel konuşmuş önce. Evet, sen akıllı ve uslu bir adama benziyorsun. Sonra kapı güzeli. Yakışıklı ve güvenilirsin aynı zamanda. Daha sonra da havuz güzeli. Üstelik bizim için epey zahmete katlandın. En sonunda bir ağızdan, Tamam, bizimle kalabilirsin diye izin vermişler. Kabul edildiğini görünce, içi içine sığmaz olmuş hamalın. Her ne kadar ilk güzel son anda, sırrını açma dostuna, o da açar dostuna diye diğer güzelleri uyarmışsa da, hamalın yüzlerce kez yemin billah ettiğini duyup, onu ikna etmişler. Bunun üzerine donatılmış sofra, altın kadehlerden şaraplar içilmiş, çeşit çeşit yemekler yenmiş, elvan çiçekler koklanmış, tatlı tatlı sohbetler edilmiş. Vakit su gibi akmış. Gün batımı güzeller, Hamal'dan artık gitmesini istemişler. Hamal yalvarmış, yakarmış, diz çöküp ağlamış, etmeyin, eylemeyin, ne olur izin verin, bir müddet daha sizinle hoş vakit geçireyim deyince, Havuz güzeli, parmaklarıyla içerideki kapıyı işaret ederek, gidip oradaki yazıyı okumasını rica etmiş. Bunu duyanda durur mu hamal? Bir solukta varmış kapıya. Meraklı gözlerini dikip başlamış okumaya. Seni ilgilendirmeyen konular hakkında sakın ha ağzını açma. Mesajı almış hamal. Görüp göreceklerim burada kalacak diye söz verdikten sonra, havuz başında toplaşmışlar. Gülüşüp eğleşmeye başlamışlar. Dibi sırça havuza girip çıkmışlar, ardından yanlarındaki altın somya'ya kurulmuşlar. Üç güzel, sırasıyla Hamal'a, bil bakalım bizim adımız ne diye, sormuşlar. Hamal ne cevap verdiyse beğenmemişler. Bunun üzerine adlarını kendileri söylemişler. Yol arkadaşlığı eden güzel, benim adım köpük çiçeği deyip, soyunup havuza dalmış, ve suda köpükler gibi kabarcıklar çıkarmış. Kapıda onları karşılayan güzel, benimkisi soyuk badem deyip suya dalarak, arkadaşının yanına varmış, ve soyulmuş badem gibi su üstünde kalmış. Ardından havuz güzeli, benimki de su deyip, o da havuza atlamış, ve su gibi havuza karışıp, orada beklemiş. Hamala gelmiş sıra. Havuzda oynaşan kızlara bakıp, çekmiş içini uzunca, tam adını söyleyecekmiş ki, kapı çalınmış bu esnada. Kızlar, alel acele havuzdan çıkıp, meraklı gözlerle birbirlerine baktıktan sonra kapıyı açmışlar. Üç dilenci ile karşılaşmışlar. Üçünün de tek gözü kör, üçü de köseymiş. Tanrı misafiri olduklarını, geceyi geçirecek yer aradıklarını söylemişler. Hamala yaptıklarının aynını, dilencilere de yapmışlar. Onlar da kapıdaki yazıyı okuyup, üç maymun gibi davranacaklarına söz verince, kabul edilmişler içeriye. Hamalı gördükleri zaman, o da bizim gibi bir yabancı diyerek, göz göze gelmişler. Kızlar, üç yabancıya yer göstermiş. Meğer bunlar, mûsıkîde birer mahirmiş. Biri ud, biri kanun, biri de neye almış eline. Uda dokunmuş biri, kemanı tınlatmış diğeri, neye üflemiş bir diğeri, Başlamışlar hep birlikte çalıp eğlenmeye. Derken, kapı bir kez daha çalınmış. Dilenciler müzuki'yi, güzeller raksı kesip kapıya varmışlar. Adeti olduğu üzere, veziri Cafer'le celladı mesruru yanına katarak, halkının sorunlarını öğrenmek için tebdil kıyafetle kapı kapı dolaşan halife Harun Reşid, konaktan gelen eğlence seslerini duyunca, tokmağa vurup açmalarını beklemiş. Güzeller kapıyı aralayıp üç yabancıyla daha karşılaşınca, diğerlerinden aldıkları sözü bunlardan da alarak buyur etmişler içeriye. Su adlı güzel, konuklarını öbürlerinin yanına oturttuktan sonra, soyuk bademle köpük çiçeğine seslenmiş. Getirin artık şunları. Güzeller gitmişler, bir süre sonra yanlarında iki siyah köpekle gelmişler. Ayağa kalkmış su güzeli, eline aldığı kamçıyla, İki köpeği ilkin feci halde dövüp, ardından şefkatle sevmeye başlamış. Bu durum, konukların tuhafına gitmiş. Bir ara, Harun Reşit, vezirine dönerek kulağına fısıldamış. Cafer, bunu neden yaptığını bir sorsak? Cafer, verdikleri sözü hatırlatarak beklemesini tavsiye etmiş, halife ses etmemiş. Su güzeli, eğlenceyi tekrar başlatmış. Köpük çiçeğiyle soyuk badem, orta yerde raksa durmuşlar. Kısa bir süre sonra, ikisi de soyunmaya başlamışlar. Konuklar, soyunan güzellerin sırtındaki kamçı izlerini görünce, adam akıllı afallayıp birbirlerine bakmışlar. Harun Reşit, kendini tutamayıp ayağa kalkmak istemiş, veziri derhal toparlanıp biraz daha beklemesini önermiş. Öte yandan şaşılası manzara karşısında, diğer konukların fısıldadıklarını gören su güzeli, Hamal'a dönerek ne konuştuklarını sormuş. Hamal, bu tuhaf durumun sırrını merak ettiklerini söylemiş. Cafer hariç, diğerleri de onu tasdik edince, giyinmekte olan kızlara dönen su güzeli, Konuklarımız söz verdikleri halde sözlerini tutamayıp bizi kırdılar demiş ve hemen ardından eklemiş. Gidin getirin. Kızlar gitmişler, çok geçmeden, yanlarında zebella gibi yedi zenci köle ile dönmüşler. Bellerindeki kılıçları kınlarından çıkaran iri kıyım köleler, Su güzeline bakarak, Efendim diye haykırmışlar. Boyunlarını vurmak için emirlerinizi bekliyoruz. İki güzelin kaygılı bakışlarına muhatap kalan Su güzeli, istifini hiç bozmadan, Vurun diye emretmiş. Konukların az önceki şaşkın bakışları gitmiş, Yerine endişe ve keder gelmiş. Su güzelinin kararlı olduğunu gören hamal, Derhal atlamış ortaya. Efendim diye yalvarmış. Görüyorum ki bizi öldürmeye gerçekten kararlısınız. Hiç olmazsa nedenini söyleseniz. Hamalın tepeden tırnağa titreyip sudan çıkmış şaşkın balığa döndüğünü gören su güzeli, kahkahalar atarak sorusuna soruyla karşılık vermiş. Bize bir söz vermediniz mi? Hamal da dahil bütün başlar evet anlamında aşağı düşmüş. Ve siz bu sözü çiğnemediniz mi? Başları yine eğilmiş. Ardından bir süre düşünmüş su güzeli, peki diye mırıldanmış. Sizi öldürmeden önce soracağım sorulara doğru cevaplar vereceksiniz. Gürlemiş sesi, tamam mı? Kimse gıkını çıkaramamış. Halife ile yoldaşlarını sorgulayarak başlamış işe. Siz gerçekte kimlersiniz ve buraya niçin geldiniz? Cafer bir ışmarla halifesi ile celladı susturup cevap vermiş. Bizi neye layık gördüyseniz oyuz. Hamalın zaten kim olduğunu ve buraya neden geldiğini bildiği için onu önemsemeden bu sefer dilencilere dönerek, Siz kardeş misiniz ve neden üçünüzün de tek gözü ve kösesiniz diye sormuş. İçlerinden biri cevap vermiş. Aramızda dilenmekten başka yakınlık yok efendim. Diğeri devam etmiş. Bir yakınlığımız da üçümüzün şehzade olmasıdır. Bir diğeri bitirmiş. Onları bilmem ama, benim başımdan öyle bir olay geçti ki, düşmanın bile bu halime bakıp bakıp bana acır. Bunun üzerine, öbür iki dilenci de, benim de, benim de diye onu teyit etmişler. Konuklarını tek tek dinleyen su güzeli, Hmm, başlarından ne geçmiş olabilir ki, diye düşündükten sonra, Yedi zenci köleye dönüp emretmiş. Hele durun, merak ettim, bakalım başlarından ne iş geçmiş. Anlatacak bir macerası olmadığı için hamala yol göstermişler, o giderken dilencilerden biri iç geçirip, başından geçenleri anlatmaya başlamış. Güneşin doğduğunu gören Şehrazad, masalını yarıda keserek, izin verirseniz hükümdarım, devamını yarın gece anlatacağım dedi, izin alındı, gece oldu. İkinci dilenci başlamış anlatmaya deyip kaldığı yerden masalını sürdürdü.